شيطان ورجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسولنا محمد وعلى اله هو زمان وجود Konumuz talip, yani şarta bağlama. Bir adam demesin ama karısına dese ki, ente talipun, sen boşsun dese, bir talakla boş olur kadın. Ama ente talipun demenin akabinde, ente in de Sen boşsun eve girersen diye bir şart getirirse. Yani ence talik onu şarta bağlayacak olursa talak hemen vakı olmaz. Bunda ittifak var Hanefilerle Şafiler arasında. Talak ne zaman vakı olacaktır? Talak şart tahakkuk ettiğinde vakı olacaktır. Ancak Hanefilerle Şafiler arasında bu talik meselesinde ihtilaf edilen başka bir şey. Nedir o? Hanefilere göre enti talikun sözü sen sözü nedir? İllettir. Şafilere göre de illettir. Hüküm nedir? Hüküm vuku talaktır. Yani talakın vakı olmasıdır. Demek ki enti talikun sözü illet vuku talak ise nedir? Hükümdür. de hal idare sözü o illet dediğimiz enti talikun sözünün illet olmasını mı yani illet olma vasfını mı engelliyor yoksa hüküm dediğimiz talakın vakı olması vuku talakı mı engelliyor İhtilaf hanefilerle şafiler arasında bu noktada dün hanefilerin görüşünü okuduk fakat son kısmını bıraktık ona gireceğiz şimdi hanefiler diyorlar ki ente talikun indi hak diddara oradaki indi hak diddara şartı yani bu talik Enti talikun sözünün vuku talaka yani hükme illet olmasını engelliyor. İllet olmayınca mağlul de olmayacak mağlul hükümdür. Dolayısıyla talak vakı olmaz. Ne vakte kadar? Şart tahakkuk edinceye kadar. Hanefilere göre demek ki şart yani bu talik neyi engelledi? Enti talikun sözünün illet olma vasfını engelledi şafilere göre ise entitalikun sözünün birazdan okuyacağız onu illet olma vasfını değil ya hükmü engeller yani talakın vakı olmasını engeller diyecek hanefilerle şafiler arasındaki bu ihtilafın ortaya koyduğu meyvene neyi ortaya koyuyor hangi farklı febvayı ortaya koyuyor bu usuldeki ihtilaf Bugün onu okuyacağız inşallah. Demek ki Hanefilere göre ''Enti talikun indekaktiddara'' deşe bir adam hanımına yani sen bozsun eve girersen derse o eve girersen şartı talik neyi engelledi? ''Enti sözünün ''vukut talaka'' yani hükme illet olmasını engelledi. Şimdi buradan hareketle devam ediyoruz talik yani şarta bağlama illet olma vasfını engelleyici olunca çünkü illetin zatı var illetin zatına ente talikun o illetin zatı vasfı ne illet olmak işte o illet olma illiyet dediği odur onu engelleyici olunca şart fe zamanı vücudil illeti illetin var olma zamanı Ho zamanı vücudî şartı, şartın da var olma zamanıdır. Madem ki entitalikun inda halid dârede, inda halid dâre entitalikunun illet olma vasfını engelliyor, öyle ise o illetin bulunma zamanı hangi zaman olacak? Şartın bulunma zamanı olacak. Yani kadının eve girmesi bulununca illette bulunacak demektir. Dolayısıyla illet bulununca malülden illet takalluf etmez yani hükümden hükümde bulunacak. Ama Hanefilere göre madem ki bu şart bu talik illet olma vasfını engellediği o illetin illet olması ne zaman var olacak? Şartın var olmasıyla var olacak. Şimdi buna binaen Bakınız şu fıkıhtaki fer'i hüküm ortaya çıkıyor. Şimdi bize onu veriyor. Nedenliyenel mani'a çünkü illetin illet olmasını engelleyen hayne izin şart bulunduğunda nedir? Yentefi ortadan kalkar. İlletin illet olmasını engelleyen şarttı. Şart ortadan şart tahakkuk edince. Yani misale göre kadının eve girmesi tahakkuk edince entitalikun sözünün illet olma vasfı geri geldi. illet olan entitalik bulununca ona bağlı olarak hüküm de ne oldu? Bulundu. Neden? Çünkü illet mağlülden tahallüf etmez, geri kalmaz. İllet varsa hüküm de gelir peşinden. Hemen gelir. Onun için talak vakı olur diyoruz. Şimdi buna binaen fecaze yani buna binaen derken İlletin bulunma zamanı nedir? Şartın bulunma zamanıdır. Şart bulundu mu? İllette bulunur Hanefilere göre. Buna binaen fecaiz izakar zamanül illeti hu zamanu şart. İlletin zamanı şart zamanı olunca Gaze caiz oldu ne? Ve taliku talik caiz oldu. Yani fetvayı şöyleyelim üzerine konuşalım. Hanefilere göre bir adam bir kadına dese ki nikah altında olan bir kadın değil bu yabancı bir kadına Un seninle evlenirsem sen bozsun dese hanefilere göre bu adam o kadını nikahladığı anda talak vakı olur nikahladığı anda ne olur talak vakı olur niye niyesi bu şu okuduğumuz nedir okuduğumuz Burada şarta talik var. İntezevveki bu şart seninle evlenirsem ente talikun. Ente talikun ceza. O ente talikun neye talik edildiği? Tezevvüce talik edildi. Yani o adamın o kadınla evlenmesine şarta talik edildi. Öyle değil mi? Bu bir talik. Dolayısıyla ente talikun illettir talakın vukuuna. O hükümdü. Vuku talak hükmü onun illet ente talikun. Bu şart in tezevvec şartı neyi engelledi? Enti illet olma vasfını engelledi. Şu anda talakın bukuuna illet olan enti ne yapamıyor? Devreye giremiyor. İllet tahakkuk edemiyor. Neden? Şarttan dolayı. Peki şart neydi? Adamın kadını nikahlaması. Şimdi şart o illetin illet olmasını engelleyince şart bulunduğunda ne olacak? İllette bulunacak. Dolayısıyla adam kadını nikahladığında bu sözü hangi kadına dedi ise o kadını nikahladığında şart bulundu mu? Bulundu. O zaman illette bulundu. İlletteydi enti talikun onun illet olma vasfı geri geldi. İllet olma vasfı geri gelince Hüküm hükümle tahakkuk edecek hükümle hukuk talak talakın vakı olabilmesi için ne lazım adamın kadına malik olması lazım yani bir adam nikah altında olmayan bir kadına seni boşadım dese bir şey ifade eder mi bu hiçbir şey ifade etmez nikah yok ki aralarında nikahla erkek kadından istifadeye malik olur burada milk ifadesini o anlamda kullanacak peki, peki. burada o enki talikun sözü o illet hükmü ifade edecek olan illet devreye girdiğinde ki ne zaman devreye girdi şart tahakkuk ettiğinde şart neydi? senin nikahlarsam seninle evlenirsem evlenme tahakkuk ettiğinde onunla beraber mülk yani kocanın kadına malik olması tahakkuk ediyor mu ediyor o zaman illet bulundu. tabii ki bu şartın bulunması zamanı İlletin de bulunması zamanı olunca Ente talikum da devreye giriyor Ve devreye girdiğinde Adam kadına maliktir Adam kadına malikse Talak vakı olur Adam kadına malikse ne olur? Talak vakı olur Dolayısıyla hanefilere göre Bir adam yabancı bir kadına Seni nikahlarsam Seninle evlenirsem Sen boşsun dese Daha sonra o kadını nikahlasa Kadın boş olur Hatta ve hatta biraz sonra metinden okuyacağız. Kullama tezvek tüm râyeten fehiyat alikundese bir adam. Her ne vakit bir kadınla evlenirsem o boştur dese, bu adam ne olur? Nikah yaptığı kadın kim ise hemen boş olur. Evlenemeyecek mi bu adam? Çaresi ayrı bir şey. Ama bu ifadeye göre nikahı yaptığı anda ne olacaktır? Talak vakı olacaktır. Şimdi okuyalım biraz. Fecaiz eza kana zamanul illetu huwa zamanu şart. illetin zamanı şart zamanı olunca galet taliku talik caizdir. Ey talikum ayu suhhu talikuhu. Taliki sahih olanı talik etme sahihtir. Taliki sahih olan nedir mesela? Min tasarrufatika talak ve'l itak. Tasarruflardan talak yani boşama, itak köle azad etme. İşte bu gibi şarta taliki sahih olan bunu özellikle söylüyor. Alışverişin şarta taliki değildir? Sahih değildir. Ben bu evi sana şu kadar paraya sattım ama içerisinde yaza kadar oturacağım. Ben de aldım dese vakit faşittir. Niye? Çünkü şarta talik olmaz. Gerekçesini birazdan okuyacağız. Ketalaki vel itaki ve nahvizalik Bunun gibi şarta bağlanması sahih olan bir şeyi şarta bağlama bu talik Neye talik? Bil milki. Milke ta, talik. Milk, malik olma. Nasıl bir ankaleli, bir yetin bir adamın yabancı bir kadına yani nikahı altında olmayan bir kadına demesiyle? Ne diyor? Biraz önce verdiğimiz bir şey bu. Seninle evlenirsem sen botsun dedi. Bu nedir? Bu yani talakı talik edilmesi sahih olan talakı neye bağlamaktır? Şarta bağlamaktır. O şartta ne? Milk. Çünkü intezevvec seni seninle evlenirsem ne demek? Evlenip de sana malik olursam demektir. Akdine hatırlayın tarifini. Oradan başlamıştık. Malik olmadır yani. Evyatü kulle ma'tezevvec tumraeten فَهِيَ talikun. فَكَزًا yani فَيْيَ talikun. Her ne vakit bir kadınla evlenirsem o boştur dese burada da aynı şekilde fekeza yani فَيْيَ talikun nedir? İllettir malumunuz. Bu illet ne zaman devreye girecek? Şart bulunduğunda. Şart neydi? Herhangi bir kadını nikahlamak, onunla evlenmekti. Evlendi mi boş olur. Evlendi mi boş olur. Kim olursa olsun. اَوْيَاتَ مِيَنْ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ veyahutta başkasının köleçine bir adam diyor ki kendi köleçi değil ona zaten malik başkasının köleçine diyor ki in iştaray tüke fanta horun <gülüyor> seni satın alırsam sen hürsün diyor. El kan yani fu veya bir köle satın alırsam o hürdür diyor. Buradaki şap satın alma nedir? malik olmadır milke izafe var milke talik var burada fa hurrun nedir illettir neyin milletidir o kölenin azat edilmiş olması yani vuku'l itk azadın vâki olması ki hükümdür o onun illetidir hürriyetin yani ama neye bağlanmıştır iştirâ şartına iştirâ nedir satın alma ne yapar? milki ifade eder. satın alınan şeye satın alan kişinin malik olmasını. Dolayısıyla burada sözü ki talik sahih olan şeylerdendir. Azat'ta neye talik edilmiştir? milke talik edilmiştir. Çünkü metindeki ifadeye bakarsanız e talik-o bil milki diye başlamıştı. Değil mi? milke talik. Bunların hepsi milke taliktir. Peki. Peki. Şimdi milke talip caizdir dedik. Fecaze taliku bi milki. Niçin caizdir? Onun gerekçesini söylüyor. Lene vücudel milki. Çünkü milkin malik olmanın var olması, bulunması inemayuştaratu şart koşulur bu vücut. Niçin? li sıhhati hadi bu tasarrufların sahih olması için bu tasarruflar dediğimiz azattır veya talaktır iki tanesi geçti bunların sahih olması için milkin var olması şart kılınır ne zaman? inde vucudil illeti illet var olduğunda illet var olduğunda milkte ne olmalı? Var olmalı ki bu tasarruflar geçerli olsun. Diğer bir ifadeyle bu tasarruf mahalline tesadüf etsin. Yani bir adam bir kadınla evli değil ise dedik ya biraz önce yabancı bir kadına sen boşsun dese bir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade etmez. Neden? Çünkü söz mahalline tesadüf etmediği kadın talaka mahal değil yabancı kadın o zaman nikah altında yani milki altında olması lazım bu da nikahla olur evlenmeyle olur dolayısıyla burada لِنَّ وُجُودَ milk milkin bulunması اِنَّمَا يُشْتَرَتُ الْيصُحَّةِ هَذِهِ تَسَرُّفَاتٍ Mutlaktır, itaktır. Bu tasarrufların sayı olması için şart koşulur. Ne zaman hangi vucudil illeti illet bulunduğunda mülk bulunmalı. Illet ne? Birinci misallerde fenti talikun veya fiyie talikun. İkinci misalle fao hurun köle için olan da o illet la mutlakan şart bulunsun bulunmasın. Birinci misalde ne talak vakı olur? İkinci misalde ne kölenin azadı vakı olur? Mutlak değil bu. Şart bulunduğunda illet bulunacaktır. Dolayısıyla şart ne birinci misalde? Birinci misalde <gülüyor> Oradaki şart tezevvüçtur. Adam bir kadını nikahladığı zaman o dediği kadını, tezevvec ki demişti. Malum bir kadından bahsediyor. Birinci misalde. Nikahladığı zaman o kadını ne olur? Şart tahakkuk eder. Şart tahakkuk ettiği zaman milk tahakkuk eder. Şartın tahakkuk zamanı illetin tahakkuk zamanıdır. İllet tahakkuk ettiğinde mülk var mıdır? Vardır. Öyleyse talak vakı olur deriz. Niye? Çünkü bu talak Mahalline tesadüf etmiştir diyoruz. Kullama tezervektükü feren te tanıkun o da aynı. Veya o, o da aynı şekilde devam eder misalleri. Fakine <gülüyor> milku, milk bulunduğunda evlenme ile milk bulundu veya köleyi satın alma ile milk bulundu satın alma halinde o milk bulununca, rova şartur ki o ne idi şart idi illetu yani illetin devreye girmesinin şartıydı. Bu tasarrufun geçerli sahih olmasının şartıydı. Dolayısıyla illetu <gülüyor> illette bulundu ne sebebiyle bi sevahli mani'iha engelleyen şeyin ortadan kalkmasıyla. illeti engelleyen fehiye veya ta fa'anta hurun fehu hurr illet bunlar bunları engelleyen ne idi şart idi. Şart tahakkuk edince engel ortadan kalkar illet de illet olarak devreye girer artı mahalde bulunmaktadır yani birinci misalde kadın adamın nikahlısıdır ikinci misalde köleyi satın aldığına göre satın alanın mülküdür o zaman hürriyet mülke ne yapar e, kölenin azat edilmesi fevhurun sözünü olur milk üzere vakı olduğundan geçerli olur azat olur köle birinci müsaade de kadın boş olur şimdi gelelim talik konusunda İmam şafiinin görüşüne ve kâne şafiî İmam Şafii diyor ki Rahimehullah etaliku talik yemna'u el hukme talik illiyeti değil İlletin illet olmasını değil. önce talakın illettir diyoruz. Bir de onun neçi var? İllet olma vasfı var. de hal-tiddar bize göre o illet olma vasfını engelliyordu. Şafilere göre neyi engelliyor? Hükmü engelliyor. Hüküm nedir? Vuku talak. Talakın vakı olmasını engelliyor. Kuvvetli delilleri var dinleyelim. İman ennehu rahimeullah yemnehu el-hopme Talik neyi engeller? Hükmü. Yani o talakı, talakın vakı olmasını engeller. Enti talikun dediğiniz zaman talak vakı olur. Enti talikun indi halde iddâre derseniz diyor Şafii, ne olur? Talak vakı olmaz. İfade budur ha. Talak vakı olmaz diyor. Ya bimâne emnehu le talikun, şu manada hükmü engelliyor. Şu anlamda ki, levle talikun, talik bulunmayacak olsa, enti talikun desek, İndahıt darat demesek o bulunmasa sadece bulunsa lekânul sabiten fil hal o anda hüküm sabit olacak hüküm neydi hukul talak talak vakı olacak öyle değil mi Evet olacak O anda hüküm sabit olacak Bu anlamda hükmü engeller Neden bu anlamda hükmü engeller yani hukul talakı engeller talik İz çünkü La yüestiru taliku Talik tesir etmez Nerede? Fi kavlihi enti talikun Bilkimşenin enti talikun Demeşinde Talik ne yapmaz? İndi halit eklerseniz ona tabii Talik dediğimize göre Enti talikun indi halit iddare dediğinizde Bu talik İndi halit iddare tesir etmez Fi kavlihi enti talikun Enti talikun sözünde اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَةَ Talik'i teşhir etmez. Ne ile teşhir etmez? <bimenti hi> anil عَنِ <vucudi> الْوَجُودِ Enti talik'un sözünü men etmesiyle. Neden? anil الْوَجُودِ Var olmaktan men ederek ona teşhir etmez. İfadesini İmam-ı Şafii ne üzerine kuruyor? Şimdi diyor ki, siz şarta bağlamadan enti talikun deseniz, Entitalikun var olan entitalikun neyi ifade eder? Talakın hukunu Eğer siz bunu bir şarta talik edip indahalt iddare diyorsanız indahalt iddare neyi engeller? Enti vücudunu mu engeller, varlığını mı engeller, yoksa talakın vakı olmasını mı engeller? Vücudunu engellemez vardır zaten. Diyor İmam-ı Şafi'ye. Vahimullah var zaten enti talikun diyorsun varlığı engellenmez bunun diyor varlığının engellenmediğini biz de söylüyoruz çünkü enti talikunun varlığı nedir diyoruz biz e varlığı illettir ama bir de alliyeti var onun illet olması var bize göre engellenen illetin zatı değil enti talikun o zaten engellenen illetin illet olma vasfıdır Sanki biz illetin bir zat engellediğini, zatının engellendiğini söylemişiz gibi İmam Şafii bize cevap veriyor ha. Ne diyor? Burada engellenen entatalikun indeltilidar, o indeltilidar şartıyla engellenen ne olamaz diyor. Entatalikun olamaz, onun varlığı olamaz. O vardır çünkü. Entatalikun indeltilidar diyorsun. O zaman engellenen nedir? Bu sözle sabit olan hükümdür. Yani hukuk talaktır diyor. O engellenmiştir. Biraz sabredin. Sonunda bu ihtilaf ne üzere bina edilmiştir diye bir yer açacak. Orada inşallah gerekçeyi söyleyeceğim. Tekrar olmasını üç defa diye. Burada şimdi böyle devam edelim. فِي قَوْلَ اَنْتِ تَعْلِكُمْ بِمَنْ anil عَنِ Var olmasını men ederek ona teşhir etmiyor. Bir <gülüyor> nama bu talik ediyor şüphesiz. Nerede fi hukmihi, ante talikunun hükmünde. Yani bu talakta teşir ediyor. Dolayısıyla şafiiler diyorlar ki ante talikun in dekhletidare dediğiniz zaman neyi engellediniz? Talakın vukuunu engellediniz. Talakın vukuunu vakı olmasını engellediniz diyor. Neyle bir <gülüyor> Talik'in men etmesiyle neden anisubuti enti talik'unun hükmünün sabit olmasını engelliyor. Fazahar ortaya çıktı ki en mesaret talik'i talik'in teşhiri fimen il hukmi hükmü menetmektedir. Lel illiyeti enti talik'un illetin zatıdır demiştim. Onun vasfı olan illet olma vasfını engellemiyor. O vardır diyor şafiler. Bir menzilesi şartıl kıyar hıyar-ı şart mesabesinde olarak şimdi bir de benzetme yapmış oldu tabi ki yani şafiler diyor ki enti talikun indekhal tiddare buradaki şart talakın vukuunu yani hükmü engellemiştir tıpkı ne gibi? hıyar-ı şart gibi Hibman bin Monkiz vardı radıyallahu anhu ashabtan sürekli alışverişlerde aldanıyordu yani zarar ediyordu Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a geldi. Dedi ki ya Resulallah yaptığım alışverişlerin hepsinde zarar ediyorum. Bana bir yol göster. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ona Fekul la Alışveriş yapmadan başlarken de ki aldatmaca yok. Benim için üç gün muhayyerlik var. Yani kararımı üç gün içerisinde vereceğim. Akdi yapalım ama kesinleştirme nerede olacak 3 gün içerisinde olacak yani bilenlere danışacağım soracağım soruşturacağım ondan sonra da zarar etmeyeceğim zarar ediyorsam zaten akdir edeceğim. etmiyorsam alacağım anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona böyle söylüyor şimdi fıkıhta bunun adı hıyar-ı şart hıyar-ı şart imameyne göre müşteri hıyar-ı şart ile bir mal satın aldığı zaman yani ben o ahleyi 3 gün muhayyer olma şartıyla satın aldım dedim. Sen de sattım dedin. Bakınız. Burada bir illet var. Nedir o? Sattım satın aldım. İllet bu. İcap kabul yani. Bu illet hükümle milk. Müşterinin satın aldığı mala malik olması. Bu hıyarı şart devreye girdiği zaman müşteri mala malik olur mu? Hayır diyor imameyin. Ne diyorlar? Hayır diyorlar. Ha. Demek ki bu hıyarı şart neyi engelledi bakınız illetin illet olmasını değil yani sattım satın aldımın illet olmasını değil o illettir engelledi hükümdür nedir o milk dolayısıyla müşterim olamalik değil niye kıyar şart var demek ki şart neyi engelliyor şart hükmü yani milki engelliyor. Yoksa icapla kabulün munakkit olmasını yani hasıl olmasını, o illetin hasıl olmasını engellemiyor diyorlar Şafiler. Bunu da neye delil getiriyorlar? İşte talikun indikaltidare. Bu talikte engellenen nedir? Indikaltidare şartıyla diyorlar, engellenen hüküm yani hukû talaktır diyorlar. Bu bir buna cevap vereceğiz. Şimdi delilleri okuyoruz sadece. İkinci delilleri bu. Bir menzilte kıyarı şart fil beyi, alışverişte kıyarı şart mesabesinde olarak. Bir de ve ekzafeti ile zaman zamana ekzafe mesabesinde olarak. Ne demek o? Fraynoz'a kane, bir kimse dediği zaman ente talikun gaden. Bir adam karısına deşe kente talikun gaden. Sen yarın boşsun. Yarın boşsun diyor. Boşamayın nereye ekzafetti? Zamana. Yani yarına izafe etti يَنْعَقِدُ أَسْسَبَبُ Burada sebep munakit olur. Sebep munakit olur ne demek? Sebep dediği illet hasıl olur demek. Dolayısıyla o zamana izafe gaden hasıl olan sebeple alakası yok. Neyle alakası var? Talakın o an vakı olmasını engellemeyle alakası var. Oldu mu? Onun için diyor ki Man-ı bu hepimizin kabul ettiği şey. Biz de böyle söylüyoruz. Entitalikun gaden ne demektir? Yarın boçsun. Yarın geldiğinde talak vakı olacak demektir. Entitalikun de şey hemen boş olacaktı. Gaden zamana izafe etme ile ne oldu? Şafiler diyorlar ki burada entitalikun o illetun akittir. Hasıldır. Hasıl olmayan talakın hukuğudur o anda. diyorlar. Buna da cevap vereceğiz ve yeterâkâ el-hukmü gadi hüküm içene olmuştur Erteş, yarına kalmıştır yani ertesi güne kalmıştır ve <gülüyor> ruhu bunun benzeridir diyor yani talik ne yapar hükmü engeller bunun benzeridir talikul <gülüyor> olan yani müşahede ettiğimiz talik o da bunun benzeridir diyor bir vermeden ben şöyleyim onu da bir okuruz elinizde Eskiden cereyan yoktu. Lamba var gaz lambası. Bunu yakarsınız ne yaparsınız? Asarsınız bir yere ki ışık versin her tarafa. Şimdi o gaz lambasını, o kandili lambayı elinize alsanız, havaya kaldırsanız, bıraksanız ne olur? Düşer. Niye düştü? Çünkü lambanın bir ağırlığı var. O ağırlık illettir. Neye illettir? Sukuta. Yani düşmeye illettir şimdi bu lambayı alıp yukarıdan bırakmayalım ne yapalım bu lambayı kaldıralım bir yere asalım bir yere astık bu asmak talik neyi engelledi lambanın ağırlığını mı yoksa düşmesini mi diyor düşmesini engelledi düşme neydi hüküm ağırlık neydi illet onu engellemiyor oraya asmak düşmeyi engelliyor diyor şafiler ha demek ki bu talik hissi olandan misal veriyor yani müşahade ettiğimiz bir şeyden misal veriyor bu talik lambayı bir yere asmak neyi engelledi? illeti değil ya hükmü yani düşmeyi engelledi aynen böyledir enti talikun indekhal tiddar edeki duhulüd dara talakı talik etmedi aynen böyledir neyi engeller diyor o enti talikunun illet olmasını değil ya talakın vukuunu yani hükmü engeller diyor İfadeşini okuyalım ve azir <gülüyor> o talik ol hussigi müşahede edilen talik de bunun benzeridir. Fakine talikan kandil, asmak, la etru, Bu asma teşir etmez. Nerede filmem? İt ağırlığı ki o illetti değil mi? Onu men etmeye teşiriyor yok. O ağırlık gene var orada. Eldey <gülüyor> düşmenin sebebi illeti olan o ağırlığı engellemiyor. Belfi <gülüyor> bilakis kandilin hükmüne teşir ediyor. O hüküm neydi? düşmek onu engelliyor. Sukut yani ve suqutu. Şimdi cevap verelim bir. Kulna. Biz diyoruz ki elafel inma yakunu illa ten bi'tibari medulehi ki huwa en nisbetu tammatu. Evet. Bizi bu konu gene nereye getirdi? Et o hasen ve levkane güç çeksen. defa da olsa tekrar güzeldir. Bizi dalbil iktizaya götürdü gene. Benim elhamdülillah efendi 14 defa okuduğum derstir. Bizi gene oraya götürdü. Şu ibare onu anlatacak şimdi bize. Nedir o? Bir adam karısına inti talikun dese. Sen boşsun dese. Burada talak bu lafzın mutabıki manasıyla mı sabittir? Yoksa iltizami manasıyla mı? Onun diğer adı ne? Muhteza. İktiza yoluyla mı sabittir? Enti talikun demek, enti muttasifetün bir talakı demektir. Sen talakla vasıflanansın demektir. E kadına sen koca talak vermeden, kadın talakla vasıflanan olabilir mi? Olamaz. O zaman enti talikun ile, yani ibaretin nas olarak talak vakı olmuyor ne yani, ile talak vakı oluyor? İktiza'un nas yani muktaza ile talak vakı oluyor. Muktaza nedir? Orada talakuki fanti talikun demektir. Seni boşadım ve boşsun. Şimdi boşanmayla vasıflanansın demek oldu. Demek ki burada ne var? Tatlik var. Onu burada iqa'u talak diye ifade edecek ki aynıdır. Burada tatlik var. İqa'u talak var. E ne var? İka olsun. Zaten Şafiilerle hanefiler arasındaki tartışma bu. Ente talikum mıdır? Yoksa vuku talak mıdır? Tartışma zaten bu. Eğer ika derseniz ika boşamanın illetidir. Vuku boşamanın hükmüdür. Dolayısıyla ika mıdır vuku mudur? Tartışma zaten bunun üzerine. Fakat lillahux şerevin ibaresi müsamahalı. Çünkü iltizami mebdul demedi. Yani meddulil iltizami ifadesini kullanmadı, müsamaha yaptı. Aslında buradaki mebdulden murat nedir? Mutabakî olan değil, iltizami olandır. Mutabakî olursa ente talikunun mutabakî olan mebdulu vuku talaktır zaten onun iltizami olan yani mukteza yoluyla sabit olan medlulu iltizami dediğimiz lazımı mütekaddim onun usuldeki adı muktaza'dır. iltiza yoluyla olan o muktaza sebebiyle sabit olan nedir? vuku ottalak değil ika ottalaktır bu talak bahsinde fıkıhta geçer ve hocaların kafasını bulandıran bir konudur ika ottalak vuku ottalaktan farklıdır der bu usülden anlamazsa Fıkıhta bunun altından hoca kalkamaz. İka ayrı bir şey, vuku ayrı bir şeydir. İşte o ika dediğimiz enti nesiyle sabit oluyor? Medlulu iltizamisiyle sabit oluyor. Daha net anlamanız için muktaza olarak sabit oluyor. İktiza yoluyla onu söylemiş oldum biraz önce. Dolayısıyla orada sabit olan enti ile nedir? Vuku talak değil. İlka ottalaktır. O zaman İndekal tiddarı neyi engelliyor? İşte o ilka ottalakı engelliyor. Diyor Hanefiler. Onu söyleyecekler. Bir lafzın illet olabilmesi ne demektir? Evvela bir onu ortaya koyalım diyor. Ondan sonra o şart illetin illet olmasını mı engelledi? Yoksa hükmü mü engelledi? Onu ondan sonra konuşalım. Demek istiyor Hanefiler şimdi. Cevap niteliğinde konuşuyoruz ya şimdi Cafilere okuyalım onu, "Kulna, elafsu, anti nafsu dedi, İnne ma ve olur. Neyle bir itibari medlulihi, medlulü itibariyla. Delanet etmiş olduğu anlam itibarıyla. Hangi medlul bu? Elledihoan tamme olan medlulu itibarıyla anti talikun olur e şimdi bunu tutar iltizami diye meddülü kayıtlamazsanız mutabıkı diyeceksiniz çünkü zahir odur onun için ibarede müsamaha var diyorum şerklere bakarsanız bunu görürsünüz eğer mutabıkıya gidecek olursanız muta mutabıkı anlamına göre nişbeti tammeşi nedir hukuk talaktır sabredemiyorum aslında konu biraz sonra gelecek ama gene de bir işaret edeyim ona en azından Hanefi usulcülere göre lafızlar neye vaz edilmiştir? Sureti zihniyeye mi yoksa emri karice mi? Hanefiler diyorlar ki sureti zihniyeye vaz edilmiştir. Şafiler diyorlar ki emri karice vaz edilmiştir. Dolayısıyla enti talikunun emri karici nedir? Nisbeti tammedir hariçteki. Yani vuku talaktır ama hanefiler enti talikum emri harice değil sureti zihniyeye vaz edilmiştir o da nedir burada şu meddule iltizam kaydını getirmemiz lazım dediğim şeyin bizzat kendisidir yani zihinde ne var adam enti talikum derken zihinde ne var bu kadına talak vereyim var ona ikal talak derler hukuk talak demezler dolayısıyla enti talikum talak vereyimdir yani ikal talaktır Ondan sonra vuku gelecektir. O ayrı bir şey eğer bir şarta bağlamazsanız. Çünkü illettir. İllet mağlülden ayrılmaz. Mağlülde hükümdür. Vuku talak da akabinde gelecektir. Ama ente talikun nedir? İka talaktır. Dolayısıyla intikal tiddare onu engeller diyor Hanefiler. Buna birazdan girecek. <gülüyor> ya bir enti talikun indikal tiddare bu kadar bizi bu kadar bizi uğraştırıyorsa hadi bakalım çık da fetva ver çok zor bir iş sürekli söylerim onu burada da söylemişimdir onu birkaç defa Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ecrâukum alel futya ecrâukum alel dar <gülüyor> fetva vermeye en cüretkar olanınız cehenneme girmeyen cüretkar olanınızdır bu kadar önemli bu peki devam edelim olna laşrinama ente olur bi'atibari medluli tamme tamme olan medlulu hangi medlul bu iltizami medlul ha oldu mu o itibarla çünkü o ikt talaktır vakat menaahu işte bu medlulu yani iltizami medlulu yani ikt talakı yani illeti engellemiştir ne taliku talakı Dolayısıyla فَلَا تُتَصَوَّرُوا اِلِّيَّتُهُ Bu lafzın illet olması tasavvur edilemez. Bunu ne demek istiyoruz bunu söylemekle? Şafiilere demek istiyoruz ki yahu hükmü engellemek için evvela illetin illet olduğunuz ispat etmek lazım. Burada illetin illet olduğu ispat edilemedi ki hüküm engellensin. Oldu mu? Neyle bi mücerredi vücudihil lafzı'yı, mücerred, lafzan bulun bulunmasıyla ne olmaz? O lafzın illet olması tahkuk etmez. Yani enti talikun indi hal Diyebilirsiniz ki işte enti var burada işte illet. Bak illet olması sabit oldu. Hayır, mücerret lafzan bulunmasıyla onun illet olması sabit olmaz. Onun illet olması olmaz? Sabit olmaz. Dolayısıyla enti nedir? Enti talikun, e, e, eğer şart bulunursa illet olması devreye girecek olandır. Şart bulunmazsa illetin zatı var illet olma vasfı yoktur diyoruz biz. Niye? Şarttan dolayı. Şart devreden çıkarsa illet olma vasfı o zaman devreye girecektir. İllet olma vasfı yoksa Hükümden bahis olabilir mi? Olamaz diyoruz. Peki. Lem'aşatül Khiyar. Hani bir de İmam Şafii, yani Şafiiler ne getirmişlerdi hüccet olarak? Enti enti talikun Burada intakal i şartı hükmü, hukuk talakı engelliyor derken khiyar-ı şartı getirmişlerdi. Değil mi? Khiyar-ı şart getirmişlerdi. Khiyar-ı ne yapıyor? Hükmü engelliyor hüküm neydi milk üç gün muhayyer olma şartıyla o kitabı satın aldım sattım dedin İcap kabul var icab kabul illet illet var diyor kafiler doğru illet var hakikaten çünkü bu akit biz nedir diyoruz münakittir diyoruz münakit demek ne demek İcap kabul illet olarak devreye girdi demektir muikat o demektir peki engellenen ne? engellenen aynen Şafiilerin dediği gibi Hanefiler de öyle söylüyorlar. Nedir? Hüküm yani milk engellenmiştir. Peki o zaman Şafiilerin söylediği doğru. Evet doğru. Ama kendilerine delil olmaz. Neden? Kıyas maal farıktır. şart ile talak itak gibi konular arasında ne var? Fark var. Neden? Çünkü boşama, azat etme ıskatattandır. Yani bir kişinin bir hakkı var, onu düşürüyor. Dolayısıyla ıskat olan şeyler la yer tetü bir reddi kayıtlanır Red ile reddedilmez. Bir adam karısına diyecek ki, "Kenti sen boşsun." Bu ne deriz? Kattır talak. Kadın diyecek ki, "Sen beni boşayamazsın." Kabul etmiyor. Bu reddi ile boşama reddedilmiş olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü tasarruf ıskattır. ıskat la yer tetü bir reddidir. Ama beyan Ispat değil Nedir? İspattır Bir şeyi ispat ediyorsunuz Dolayısıyla yertedü bir reddidir Ben sana bunu 10 TL'ye sattım Sen almak zorunda mısın? Bak reddediyorsun Almıyorum diyorsun Yertedü bir reddi oldu bak reddediyorsun bunu sen Niye ispattır bu İspatlar yertedü bir reddidir Dolayısıyla hıyar şart dediğiniz şey alışverişte yani Ispatta bulunandır Talak ise ıskattır. Birini diğerine kıyas edemezsiniz. Kıyas mahal farık olur diyor. Bakınız. Bunu söyleyecek yani şimdi. <tik> Ve emma şartul hyar. hıyar. Hıyar-ı şarta gelince. Fe inama dekhal Doğru. hıyar şart neye dahil oldu? Hükme dahil oldu. Yani milke. Neden? Bey min kabili Çünkü bey alışveriş ispat kabilindendir. Milkiyete ispat etme var burada. Fela yahdem ile talikabil katar <gülüyor> buradaki katardan Murat emri mütereddiddir. Emri mütereddid demek olabilir de olmayabilir de. Çünkü böyle olabilir de olmayabilir de gibi şeye talikı ihtimal etmez ispatat. Onun için hep ne deriz biz? Alışveriş şart ile fasit olur deriz. Neden? Çünkü diyor li ennehu, çünkü bu hatar olabilir de olmayabilir de gibi şeylere ispat olan alışverişi bağlama ve وَدِيلَ kumar Kumara götürür bu. O zaman فَكَانَ kıyas اَلَّا يَجُوزَ الْبَيْعُ مَا اَهُ Kıyas nedir? Hıyar-ı beraber alışverişin caiz olmamasıdır. Kıyas budur ha. Zaten kıyasen sabit değildir hıyar şart. i̇stihsan nas olarak sabittir. Efendimiz Aleyhi ve Vesselam biraz önce okuduğum hadisi söylediğinden dolayıdır. Öyle söylediğinden dolayıdır. O hadisten dolayıdır bu. Yoksa kıyasa göre hıyar-ı şart atlı eder. Kemalâ gecüzümâ sair-i şurut. Sair şartlarla beraber alışveriş caiz olmadığı gibi. İlla anne şer'a şu kadar var ki şeriat gevvezehu kıyar ı şartı caiz kıldı. Niye nazaran Gözetmek için. Kimi? Nimen la hibrate lehu. ilme lehu. Bilgisi olmayan, nitekim hadisin vuruç sebebi de o değil miydi? Hibban bin Munkiz sürekli yapmış oldu o radıyallahu an. Alışverişlerde avlanıyordu. Onun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu söylemedi mi? Bunu söyleyince de o üç gün içerisinde ne yapacak? Bilgi elde edecek. La hibretele o bilgisi olmayanı gözetmek için caiz kılınmıştır. Fekâne sabiten öyleyse hıyar-ı şart sabittir. Ne ile? Bir zarureti, zaruretle sabittir. Bu zaruretten dolayıdır. Bilgisi olmayan kişiyi gözetme zaruretinden dolayı hıyar-ı olmuştur? Sabit olmuştur, diyor. Şuale feyukadderu hıyar-ı şart takdir edilir. Bikaderi ha zaruret miktarıyla takdir edilir. Bakınız nereye gelecek. Ve hiya zarurette kendefi'u ben taraf edilir ortadan kaldırılır neyle bir calihi hıyarı şartı kılmakla ne dahilen alel hukmi fakat hıyarı şartı sadece hükme dahil kılarsanız zaruret ortadan kalkar hani zarurat Bi zaruretler zaruret miktarıyla takdir edilir. Dolayısıyla madem ki hıyar şart bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır, o de zaruret miktarıyla bertaraf edilmeli. O da neyle olur? Sadece hükme dahil kılmakla olur. <gülüyor> neyle olmaz? Hem illete hem hükme dahil olmakla olmaz. Nasıl olur o? İllete dahildir diyecek olursak, hani biz de diyecek olursak bunu ki orada demiyoruz, hıyar şartta İllete dahil olma aynı zamanda hükme dahil olmadır. Hani biz hüküm zarureten sabittir demiştik konuyu anlatırken illet sabit olunca. Ama zarureten, kasten değil demiştik öyle değil mi? İllete dahil olursa hükme de dahil olur. O zaman zaruret miktarını aşarsınız. Zaruret miktarı kişiden biriyle ortadan kalkıyorsa öyle kaldır onu. Sadece hükme dahil olur de. İd lambda kala çünkü sebep yani illete dahil olacak olsa ekunu dahilen ale sebebi vel hukmi cemian hem sebep hem hükme dahil olması olmuş olacak çünkü sebep illetten ayrılmaz. Ve duhuluhu alel hukmi faqat daha kolaydır sadece hükme dahil olması neden min duhulihi aleihima hem sebep hem de e, hükme dahil olmasından. Muhammed talak, bir de talak vardı. Hangi centi talakın kaden Değil mi? وَالْعِتَاقُ وَنَحْفُهُمَا فَتَحْتَمِلُوا اَتْتَال۪يكَ Şimdi bu konuyu daha bitirmedi, bitiriyorum. Diyor ki, talak ve itak nedir? Talik'i ihtimal edenlerdendir. Neye bir şart? Şarta talik edilebilirler. Neden? Çünkü bu boşama olsun, talak olsun, itak, azat etme olsun. مِنْ قَبِيلِ Hala delil bitmedi, gidiyor hala delilde. Bunlar nedir? Ispat kabilinden değil ıskat kabilindendir bunlar <gülüyor> Ve aslı Racih olan nedir? Buradaki asıl racih manasında En yetkule talik alet sebep Talik'in sebebe dahil olmasıdır Madem ki Talak ve itak nedir? Iskatat kabilindendir Bunlarda racih olan talik'in sebebe illete dahil olmasıdır Niçin? Ke ila el el hukmanit sebep Hüküm illetten sebepten geri kalmasın diye. Hani takalluful illa caiz değil demiştik. Değil mi? Millet hüküm olmalı. Ve <gülüyor> la Bu racih olan asıldan menedici de yok. Öyleyse feyet kullu alayhi sebebe dahil olur bizim halimizde. Yani ent talikun inde halinde. Bir şey daha getirmişti şafiiler. Enke gaden demişlerdi. Ona cevap veriyor. Ancak şunu söylemekte gene fayda görüyorum. El mezhebu bir mezheb, diğer mezhebin kitaplarından öğrenilemez, alınamaz. Bunu niye söyledim? Şafiiler için böyle söyledi, deliller getirdi. Açın Şafii kitaplarını, bakalım öyle mi dedi. Bunu söylemiş olabilir ama bunu zayıf görüş olarak getirmiş de olabilir. Kuvvetli görüşü nedir? onu onların kitaplarından öğreneceksiniz dolayısıyla özellikle fıkıhta şafiler şöyle dedi hanefiler böyle dedi orada şafilerin öyle dediğini hanefi kitabından şafinin fetvası böyledir diye alamazsınız bu cahil değildir ha bunu yapamazsınız onun için şafi fıkhını şafi kitaplarından onların üslubuna göre okuyacaksınız yoksa hanefilerde itiraz olarak getirilen mesailden şafi fıkhını çıkarmayacaksınız çıkarırsanız kata edersiniz bunu Ve emmel izafeti izafet ile zaman, zamana izafet, fe inneha bu niçindir? Yani ente talikun gaden, orada gaden'e izafe niçindir? Lisubutil hukmi, hükmün sabit olması içindir. Hükmü kut talak, talakın bakı olması, onun sabit olması. Neyle? Bil icabi fi vaktihi, ifadeye dikkat edin. Bil icabi, icab bile. Hangi icab? Ente talikun. En te talikun gaden de, <ki en> talikun> <hi> vaktihi <yi> vaktihi> de gaden. O zaman hükmün sabit olması içindir zamana izafe. Şimdi dikkat edelim. La zamana izafe şunun için değil. Ne için değil? Li <tala> talakın vakı olması ki hükmüydü. Onu men etmek için değil. Onu men etmek için değildir, hükmü men etmek için değildir. Entitalekon gadenliki gaden, entitalekon vuku talak men etmek için değil. Peki ne için sadece bu entitalekon ile gaden var içinde O entitalekon ile vakti geldiğinde hükmü gerekli kılmak içindir. Yani yarın geldiğinde talak vaak olsun, onu ifade eder. Öyleyse fayet hakkı et sebapı bu entitalekonun gaden de sebep illet bize göre de tahakkuk eder talik edilmiş gibi değildir şarta talik gibi değil şarta talikte illet olarak sabit olamıyordu onu engelliyordu zaten şart ama ente talikun gademde gadem neyi engellemiyor ente talikunun illet olarak sabit olmasını engellemiyor o sabit o tahakkuk etmiştir peki ne oluyor yarına kadar bekliyoruz hemen vakı olsun talak onu söylüyor şimdi. Feyata hakkaka niye hiç hakikaten gerçekten sebep var. Min o sebebin var olmasını engelleyen de yok. Şarta talik gibi şarta talik engelliyordu. Burada o yok. Niye engelleyen yok? İziz zamanı çünkü zaman min nevazimil vuko talakın vakı olmasının lazımlarındandır. Talak mutlaka bir zaman içerisinde vakı olacak. Oradaki gaden o zamanı beyan ediyor. Yoksa illetin sabit olmasını ne yapmıyor? Engellemiyor. Sadece neyi engelliyor? Engelliyor demeyin. Neyi beyan ediyor gaden? Talak bir zaman içerisinde vakı olacak. Onun zamanı yarındır diyor bize. Dolayısıyla diyor ibarenin ilerisi şöyle olmalı. Fe konu gadi o zaman gaden kelimesinin zikri olur. İbareda yok bizim sizde bu. Litayyin zamanil vuqo talakın vakı olma zamanını tayin içindir. Yoksa ente talakının illet olarak sabit olmasını engellemek için değildir. Onun için lalimen oldu mu? Vuqo men etmek için değildir ha. Sadece zamanı beyan ediyor. İsterseniz burada kalalım. Ben yani yoruldum bir de damat okuyacağız. Aslında biraz daha okuyacaktım ama. Başladığımız günden beri kolay bölümünü bekliyoruz. Yine ümidimizi yitirmiyor. <gülüyor> Evet. Vel tezevvegeha ceha kimse kadınla evleniyor. Bihadel abdi, e abdi. müfem kapalı bırakarak bu veya bu köle mehir koyarak şeninle evlendiğim diyor kadına. Bu veya bu köleyi. Vel yani müfem bırakıyor, kapalı bırakıyor. Şu demiyor bir tane belli olacak o zaman. Öyle demiyor. Müfem yapıyorum. Bahadûhumu aala kıymeten minel ahar. <gülüyor> bu iki köleden bir tanesi de kıymetçe diğerinden daha üstün, daha fazla kıymeti var. Yani bu kölelerden bir tanesi bin dirhemse, diğeri iki bin dirhem, misal diyelim. Durum bu iken adam böyle mehri mübhem bırakarak, bu veya bu köleyi mehir koyarak seninle evlendim diyor. Kölelerden biri bin, diğeri iki bin lira kıymetinde. Felah <gülüyor> aala kadın için hangisi var? A'la olan yani iki bin dirhem kıymeti olan köle var. Mehir olarak. Hangi durumdan? O da şarta bağlı. İmkan-ı ala mişte mehri ha O a'la olan kadının mehri mişlinin mişli ise yani kadının mehri mişli de zaten iki bin. A'la olan da zaten değerine 2000 bin. Eğer böyle ise mehir olarak kadın için a'la olan vardır. Niçin? Allah bihi. Çünkü kadın zaten buna razı oldu. İkişinden biri dedi de razı oldu, biri de o iki binlik olanıdır. Buna razıydı. Sorun yok o zaman. El akallı veya to inkenin ana akallı veya o dediğimiz iki bin liralık kıymeti iki bin olan köle nedir? Akallı an mehrim iştiha mehrim iştiğine nedir? Daha azdır. Kadın için yine o ağa olan köle vardır. Niçün? Lil daha bilhat çünkü kadın mehrim iştiğini düşürmeye razı oldu demek ki. Ne demek düşürmeye razı oldu? Yahu adam mehir olarak ne koyuyor? Bu veya bu köleyi... Bu veya bu köleyi... Mehir koyarak seninle evlendim. Yani kişiden biri mehir olacak demektir bu. Alası mehir olsa... E, mehrimiştik kadının... Üç binmiş. Kadın alaya razı değil mi? Razı olmasa hemen der ki... Bu köle takvibeyi ben bin lira yapar... Benim Mehrimiştim 3 bin lira. Kadın bunu bilir. Kabul etmiyorum. Diyebilirdi. Demediğine göre o mehri misil 3000 bin idi ala olan kölenin kıymeti 2000 bin, bini düşürmeye razı oldu demektir kadın onun için yine onu alır, ala'yı alır illâ entarda el mar'atu bil ednâ. ancak kadın ben ednâ'ya da razıyım derse edna'yı da alır yani kıymeti daha düşük olan köleyi de mehir olarak alabilir Ve edna, yani felehel edna, kadın için kıymeti düşük olan köle var ey felehel edna. Hangi durumda imkan el edna mislahu ey mihtar mişti. Mehri miştin misli olursa edna. Kadının mehrimişti neymiş? Berse bin Bu edna da neydi misalimize göre bin Onun misli olduğuna göre bu sefer kadın neyi alır deriz? Ednayı alır deriz. Müfemdimi? Müfemliği ortadan kaldırıyoruz yani. Neden? Li reda Çünkü kadın bu ednaya razı olmuştur. Ehl-i eksera İmkanı müştehu, ednağı olursa dedik, müştehu mehr miştim, müşte olursa, er eksara veya minhu mehr mişilden daha fazla olursa, yine neyi alır? Ednayı alır. Niçün? Li ruzahuma <gülüyor> bir ziyadeti karı koca evlenenler zaten ziyadeye ne olmuşlar? Razı olmuşlar. Ondan dolayı. İlla n zevcu bil aala, ancak koca ben alasını veriyorum derse alasını verebilir ve fî işarın bu anlatılanda işaret var neye? mehrel misli mehri in kana müşaviyen ni ahadil abdeyn kıymeten kıymet bakımından iki köleden birine müşavi ise yecibul abduha mehri değil köle vacip olur neden? müşemmadır çünkü Ne misamma kema fil kafi kafi kitabında olduğu gibi çünkü müşemma asıldır ve mehru misliha kadın için Mehrimişil vardır ve lehâ mehru misliha yani inkanı mehrü misdihâ between humâ bu eddanın kıymetiyle alanın kıymeti 1000 ile 2000'in arasında olursa mehrimişil 1500 olursa ne alır kadın diyor mehrimişil alır bir zade mehrim için zahit olmasıyla ile alil akal az olanın üzerinde ve nakasa minel ekser kıymette çok olan kölenin de mehrim için nereşinde aşağısında verdiğimiz misalleki gibi. Yani kölenin akal e olanın kıymeti neydi? Bin ekser olanın kıymeti neydi? Yani alanın 2000 bin mehrim için iki arasında 1500 mişal böyle olursa. Ondel <gülüyor> İmam i̇mam Azama göre neden? Len <gülüyor> mehrelmiş aslun mehrimişil asıldır. Yödel anhu. Bu asıldan mehrimişilden dönülür. Neyle bir sahhati teşmiyeti teşmiye mehir koyma akitte sahih olursa mehrimişilden dönebiliriz. Ama sahih olmazsa dönemeyiz. Demek ki burada sahih değil her yönüyle. Ve lem Burada teşmiye mehir koyma akitte ne olmamıştır? Sahih olmamıştır. Min vecihin bir bakıma sahih olmamıştır. Yani akalle göre değil, onun üstünde zaten 1500 diyoruz. ama Amaktere göre ne olmadı Sahih olmadı. Neden? Çünkü mehr-i müşil neydi? 2000, 3000 estağfurullah. Mehr-i 1500 halbuki burada ahlanın e kıymetine 2000. o cihetten teşbihe sahiptir. Öylesi felem yudal anhu mehrim dönülmez. Ve indehuma imamın sabit bir noktada gidiyor, kafayı karıştırmadan imameyine göre hel edna bi kulli hal. Her hali karda kadın edna olan köleyi alacaktır müteyakkandır diyor. İzil musammahu'l astu. Çünkü mehirde mehrim şil değil. Müsemma asıldır. Akitte cikledilen mehir asıldır. Zaten akitte mehir cikledilmeyecek olursa müsemmadan nereye intikal ediyoruz biz? Mehrimişte. Ve bir taaddürihi müsemmanın imkansız olmasıyla nasıl? Bir küllüvecin her yönüyle yo deli ila mehrilmişti. Mehrimişte dönülür. Vela taaddirahuna burada bir müteazzillik söz konusu değil. Ednais teşbit ettin mümüteyakkandır. Bir pürüce mahal bırakmaz diyor imameyin. Niye litaayyum? akal. Çünkü akal tayin etmiştir. Biraz önce söylediğim mesele. Haza <gülüyor> bu anlatılanlar اِذَا عَلَمْ نُشْتَرَطْ اَلْخِيَارُ Kadın için bir muhayyellik şart koşulmazsadır. Ne diye? اِنْ تَأْخُزَ اَجْيَنْ شَاءَتْ İki köleden hangisini alırsan al. Bu veya bu mehlindir diye bir şart koşulmamışsa. اِذَا عَلْخِيَارُ لَهَا Veya bir muhayyellik koşulmamışsa ala egen şaat koca için tabii dilediğini verir yani bu ikisinden dilediğimi sana vereceğim mehrim budur diyerek akit yapsa idi adam dilediğini verirdi <gülüyor> fe şurita eğer böyle bir mukayyelik şart koşulursa saha ittifaken ittifakla sahihtir niye li <gülüyor> münazaati çünkü münazaa ortadan kaldırılmıştır fe lem elfin halatin bir adam bir kadınla dirhem peşin, emmecceletin ila senetin veya bir seneye kadar vadeli. Adam kadını nikahlarken diyor ki seni peşin bindirheme veya bir sene vadeli bindirheme nikahladım diyor. Yine terdit var değil mi burada müphem? Kapalı bıraktı ve mehru miştiha kadının mehrim işte nedir ekteru kel ekteri aslında ibare öyle olmalı orada ev koymuş doğru değil o ekteru veyahut kel ekseri ekter gibidir kafı koymayalım bunun ibaret içine göre evi kaldıralım ekteru mehri için nedir daha fazladır binden fazla mehri mişti diyelim 1500 ama adam mehir ne demiş bindir hem peşin veya bir seneye kadar vadeli bindirhem Mehir koyarak seni nikahladım demiş Kadının mehrim içine baktık Mehrim için ne? Bindirhemden daha fazla 1500 O zaman kadın Peşin olan bindirhemimi mehir alsın Yoksa bir sene vadiye bırakılmış olanı mı mehir alsın Peşin vardır kadın için Madem ki mehrim daha fazla O zaman peşin ödesin Çünkü peşin nedir? Vadeliye göre daha uygundur, daha da fazladır hatta ve illa eğer mehri misil fazla olmazsa bindir hemden fel muecceletu o zaman kadın için mehir bin sene bir seneye kadar vadeye bırakılmış olandır imamey ne göre imamey zaten dediğim gibi bir yol tuttu ne diyordu akal el muecceletu çünkü mueccel nedir akaldir yani peşine göre vadeli akallir. Hepsi bin zaten. Vadeli olsa bir çeneye kadar vadeli gene bin. Peşin olsa bin hemen. O zaman düşük olan, akal olan hangisi vadeli olan? Onun için İmameyin diyor ki وَعِنْدِهُمَا اِلْمَجَّلَتُوا O bir sene vadeye bırakılan var kadın için. نِيَ لِيَنْنَهَا akallu? Çünkü o bir vadeli bırakılan bindir hem daha azdır. وَاِنْتَزَبَجْهَا لَا اَلْفٍ حَالَتِنْ وَاَنَا اَلْفَيْنِ Şimdi değişti. Adam kadına nasıl nikahlıyor? Sana peşin bindir hem veya hatta bir seneye kadar vadeli iki bin dir hem nehir koyarak seni nikahladım diyor şimdi. Ve mehr Kadının mehr miştir nedir? Kel ekter ekser yani iki bin. Onun gibi yani iki bindir. Felxiyarulaha muhayyelik kadın içindir. Ne demek? İster peşin bindir dirhemi alır, ister bir sene bekler iki bin dir heme alır. Rinkane Kel akalli, eğer mehri misil, akall yani bin dirhem olursa, ki bin değil de bin dirhem olursa, kal gibi olursa, felhiyaru lehu, bu şefer muhayyerlik kocaya aittir. Koca isterse mehri, bin dirhem peşin olarak öder, isterse bir sene bekler, iki bin dirhem öder. <gülüyor> ve in huma, eğer mehri misil 1000 ile 2000 arasında 1500 ise yani bu mehrul misli di mehri misil vacip olur ve indeho malchiyarı lho bu durumda da muhayeli kocanındır diyor niye le mucubil akal zaten alandan yine hareket etti ya yoruldum Allah yani aslında bir sayfadan düşmek istemiyorum ama usul ağır yoruyor gerçekten. Bir de medreşe dersleri var malumunuz. Burada isterseniz beni bırakın da inşallah. Gene söz vermeyeyim, tutamayabilirim. Haftaya çok okuruz inşallah. <gülüyor> Velhamdülillah Rabbi Alemin.